A heart man will Açık gazetenin aynı zamanda sinyal müziği olan The Beach Boys tarafından söylenen Good Vibrations'ın tümünü bir kere dinledik. İnsanın içine güneş doğduran ve pozitif vibrasyonlar, titreşimler getiren bir şarkı. Bunu çok seviyoruz biz. Amerika'nın da gelmiş geçmiş en iyi rock grubu olduğu kanaatini ben şahsen tanıyorum. Şu anda da güneşin doğduğunu görmekteyim. Kayak mevsimi falan kalmıyor ortada. E, Kaya gerek yok <gülüyor> Biz burada yeterince kayak yapıyoruz zaten <gülüyor> Telaş içinde e, Bugün Açık radyoyla devam ediyoruz Şöyle bir basın bültenimiz vardı Onu okuyayım e, Bundan 20 ay önce iki deli bir araya geldi Delice bir fikir peşindeydiler Dünyanın tüm seslerine Kokularına ve renklerine açık bir radyo Hayata ve hayatın Anaforuna açık Projeyi başlattılar ...sonra delilerin sayısı arttı... ...20 deli oldular... ...anafor sürüyordu... ...hezeyanda... ...şimdi 20 ay sonra düş gerçeğe dönüyor... ...75 ortaklı açık radyo... ...13 Kasım pazartesi... ...sabah saat 6'dan itibaren... ...24 saat yayında... ...haftada 100 programcı... ...bunun sayısı şimdi 103 oldu... ...120 program yapıyor... ...bunun sayısı da 125 program oldu... Ben size gün içinde haftalık program akışını da yavaş yavaş parça parça bildirmeye çalışacağım. Ne diyorduk haftada 100 programcı 120 program yapıyor. Bunu Türkiye'de yapıyoruz. üstelik. Dünyada yapıyor. Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Take Don't go back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust out with that broom. Get all that garbage outside, or you don't go out Friday night, Don't go back. You just put on your coat and hat. Don't go back İşte böyle yani bol bol boş la, boşla laf lakırdı yagidi yag. La, lagara lugara Bu demek? E, lagara lugara demek bu e, bizim yapacağımız programı özellikle kendimizin bu programı çok iyi anlatan bir şey bence biz bütün bu tatavayı tatava değil ya etraf birbirine girmiş yine baksana bostladı satrancı yenilmiş filan bir sürü şeyler olmuş ama bütün bunlar gene de lagara lugara tarzında bir konuşmayı şey yapıyor şimdi biz bu programı açık radyo gazetesini ya da açık gazeteyi iki kuşağın <gülüyor> farklı şeyi olarak yapıyoruz baba ve oğul olarak ...gerçi benim oğlumun... ...yeni kuşağı temsil ettiği konusunda... ...ciddi şüphelerim var... ...ama ben kesinlikle bu Yak Yak şarkısının... ...mensup olduğu kuşaktanım... ...ben de Pulp Fiction... <gülüyor> ...ve çok uzun süre uğraştık bu... ...radyoyu nasıl ayağa kaldırırız diye... ...kalktı mı kalkmadı mı ondan da emin değilim... ...fakat uzun uğraşlardan sonra saatler günler aylar geçtikten sonra bu bize doğru düz bir şey getirdi mi getirmedi mi pek emin değilim sen ne diyorsun <Gülüyor> Maya kalktığı kesin de Şaha kalkmadı daimiz herhalde <Gülüyor> bakacağız başımıza büyük bir iş açtığımızın <Gülüyor> farkındasın herhalde bu hissiyatımızı en iyi dile getirecek olan e, bir türküyle devam etmek iyi olur diyorum Tabii, fikir, bence misin? iki türküyle bu hissiyatımız. arka arkaya dinleyelim onları ee, ne diyorsun baba oğlu baba oğlu mu diyorsun bence asıl hissiyatımızı asıl yani. hissiyatımızı dile getirecek <gülüyor> şeyi verelim lütfen ...gibi sarılıp soldum eyvah, eyvah eyvah. Bilme Eyvah, ey. kendim ettim kendim buldum gülgimiz haralıp soldum eyvah, eyvah, ey vah ey Buldum, gül gibi sar alıp soldum, Eyvah Eyvah ey. Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sar alıp soldum, Eyvah Eyvah Gül, gül gibi sararıp solduğumuzu bi, bi, Bilmiyorum ama e, ikimiz de gripten kırılıyoruz e, Ses, nefes kalmadı Çünkü e, yani uykusuzluk ve yorgunluk Adam akıllı şey yapıyor Kendim ettim kendim buldum diyorsun Bir pişmanlık mı var? Durumda e, Pişmanlığımsı bir duygular <gülüyor> Niye? E, çünkü daha bir radyo kurmuş olduğumuzun farkında değilim Ben de e, <gülüyor> ...bir hafta filan da sürer diye umuyorum... ...ondan sonra da artık radyocu oluruz belki... Yani evet, ...mikrofonları ısırmamayı filan öğrenmek gerekecek... Ee, ...yani biz bu işi böyle... ...kuşaklar arası çatışma... ...kavuklu pi şeker esprisinde ne kadar götürebilir ...onu da bilmiyorum... ...ama... Ee, ...bir tarz bulmaya çalıştık... ...bunun farklı olmasına çalıştık... ...ama bulabildik mi bu tarzı sence... My Way tarzı mı? Ee, kendi tarzımız evet. My Way. Dinleyelim bakalım. My way dinleyemiyoruz tabii haliyle. Bu arada benle de tanışmış ne? oldunuz. Ne? Niye dinleyemiyoruz Ahmet? Hani baba ve oldu? Niye? E, aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Pekala biraz bekleyin. <gülüyor> Yani herhalde şey daha Türkiye'de başka herhangi bir olduğunu zannetmiyorum Gerçekten e, Kendim ettim kendim bulduğumdan sonra My way'in girdi Niye? Ha? Bunlar doğal bir sıra takip etmiyorlar <gülüyor> Her yerde <gülüyor> Arka arkaya çalınmazlar mı her yerde Böyle bir kural mı var Cem? <gülüyor> Hayır Ben yani farklı gibi geliyordu bana şimdiye kadar bilmiyorum Farklı türde insanlar En azından görünüş itibarıyla. <gülüyor> yani neşet artaşla seks pistol ikisi de punk <gülüyor> dinleyelim mi lütfen. <gülüyor>